Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet lalegültv.com.tr ve yine lalegültv.com.tr üzerinden gelen sorularınızı İsmaila fıkı Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de yine sorularınızı bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. İlmihal.com.tr sitesini ziyaret ederek daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımıza bu adresten ulaşabilirsiniz. Hem soru cevap şeklinde hem de program bütünüyle bu programlarımıza ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, bu vesile de üç ayların başı olan Recep-i Şerif ayınıza tebrik ederim. Allah razı olsun hocam. Bütün Görünürüz. İslam alemine hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim. Amin. İnşallah hakkımızda hayırlı olur. Amin inşallah hocam. İlk sorumuz bizim miras meselemiz var demişler. Biz dört erkek, biz bir erkek, dört kızız. Babamız hayattayken İstanbul'da bir dairesi vardı, sattı. Ve parasının bir kısmını erkek kardeşime verdi. Diğer kısmını da memlekette almış olduğu dairesinin borcuna verdi. Bu olaydan takriben 10 sene geçtikten sonra babamız hastalandı ve bize dedi ki erkek kardeşinize çaylıkları verdim siz ondan bir şey istemeyin. Buna karşılık olarak memleketteki daireler sizin olsun dedi. İki dairesi vardı. Ancak daireler annem öldüğünde siz alırsınız demişti. Erkek kardeşim de bu dönemde çaylıkları topluyordu ve parasının tamamını babama veriyordu. Ve birkaç sene sonra babam öldü. Aradan 10 sene geçti. Bu zamana kadar çaylı erkek kardeşimiz topladı. Annem hayatta olduğu için evlerin kirasını annem aldı. Şimdi annem de vefat etti. Kız kardeşlerimden biri bizim erkek kardeşimizin geriye dönük topladığı çaydan hakkımız olduğunu söyledi. Sorumuz bizim böyle bir hakkımız var mıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Çaylık ifadesini de kullandığı üzere anlaşılıyor ki e, mesele Karadeniz'de evet. vuku bulan ki maalesef e, birçok evde vuku bulan meselelerden bir tanesi. Miras meselesi, babanın evlatları arasındaki adaletsizliliği. Ve bunun neticesinde evlatların, kardeşlerin birbirlerine girmeleri ve bu çocuklara yansıyarak da arada nefretin, kinin oluşmasına etken olması. Rabbim tabii bu hale düşmekten ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Aynen. Önce meselenin fıkhi olarak izahına girmeden önce bir konuya temas etmek isterim. Elhamdülillah ki Müslümanız, inançlıyız ve dava adamı olduğunu iddia ediyoruz. Ancak İslam bizden bazı fedakarlıklar ister. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak veya işte hac veya ümra vazifelerini yediniraya getirmek olarak değil, İslam bir bütündür. İbadetimizden, muameletimize varıncaya kadar, ikili ilişkilerimizde, aile hukukumuza kadar her şey müdahale eden bir din anlayışıdır. Ve bizim gerçek anlamda İslamiyetimiz, Müslümanlığımızın ortaya çıkması, tazahür etmesi ise, çıkar ilişkisinin olduğu bir noktada İslam adına o çıkarımızdan vazgeçmektir. O menfaatimizden vazgeçmektir. Yoksa bana bir zararı dokunmadan, işte ben bu dini yaşayayım şeklindeki bir algı, bir fedakarlık noktasında değil, belki bir ananiyet olarak, eskiden atalarımızdan e, bu şekilde gördük, bu şekilde devam ettiriyoruz tarzında olacak. Önce bu konuda hakikaten e, kendimizi sorgulamalıyız. Yani bir menfaatimizin söz konusu olduğu bir noktada acaba dinimiz uğruna, inancımız uğruna o menfaatten vazgeçebiliyor muyuz? Tabii bu e, tartışmalar nefsani tartışmalara dönüyor. Bakıyorsunuz ki en ufacık bir meseleden dahi çok büyük bir olaylar olabiliyor. E, duyuyoruz kardeşler bundan dolayı konuşmuyor, nefretleşiyor. Oysa böyle bir olay vuku bulmadan önce e, tanıdığımız, bildiğimiz kişiler var bununla alakalı. O kardeşi için e, yapamayacağı şey yoktu. E, bir zararı olsa, bir hastalığı olsa, bir ölümü vuku bulsa belki bütün malından, mülkünden vazgeçer. O kardeşini ihya edebilmek, o kardeşinin o sıkıntısını bertaraf edebilmek için. Ama hayatta olduğu zaman, bu gibi bir çıkara ilişkin olduğu zaman, ufacık bir payın dahi o tarafa geçmesine asla razı gelmiyor. Yani birilerini sevmemiz, birilerine karşı fedakarlıkta bulunmamız, illaki o kişilerin ölmesine mi bağlı? Yani hayattayken kıymet bilmeyecek miyiz? Hayattayken bu benim ağabeyimdir, kardeşimdir, dayımdır, halamdır, amcamdır diyemeyecek miyiz? Bu konuda hakikaten Müslümanlar e, sorgulamalıdırlar kendilerini. Nedir? Yani davamız ne? Üç günlük bir ömür için değer mi bu şekilde bir hareket? Ortada bir zulüm varsa en azından bu zulümde ben zalim tarafta olmayayım da mazlum tarafımda olayım. Yani bu insan bunu seçmelidir. Tamam belki yüzde yüz bir adaleti temin edemeyeceğiz. Herkesin hakkını tam teslim edemeyeceğiz. O ki bir zulüm var o zaman ben zalim olmayayım, ben mazlum olayım diyerek bu tarafa kendimizi seçmemiz gerekecektir. Tabi bu aslında bütün bu gibi problemlerin özünde yatan anlamdır, manadır. Müslümanları üzen büyük bir problemdir. Tabi bunun da arka planında aslında büyüklere büyük rol hmm. düşmektedir. Onların bu noktada akıllı olmaları, adil olmaları kendisinden sonra çocukların birbirleriyle ihtilafa düşmeksi suretiyle nefretleşmelerine vesile kılacak eylemlerde bulunmamalıdırlar. Eğer bir mal taksimi yapacaklarsa da hali hayatta, bunu en azından bilen hem dünyevi meselelere hakim olan hem de işin fıkhi meselelerinde bilen bir hoca efendiyle bu konu istişare etsin. Ben ne yapmam gerekir? Çünkü bazen şöyle bir şey olabiliyor: evlatlardan bir tanesinin babaya hizmeti daha fazladır veya o malın oluşumunda. Etkeni hmm. daha fazladır. Elbette bu göz ardı edilmemeli baba tarafından. Ona bazı ayrımcılar yapılıyor. Ayırımcılık yapılabilir. Ama bunu genel olarak bir adaletsizlik de değil de başlangıçta ona bir hisse vermek veya başka bir şekilde. Hmm. Ama maalesef böyle bir olay olmuyor. Baba hali hayatta çalışılıyor, ediliyor, bitiliyor. Her şey tamam. Ahirete intikal ettiği zaman büyük evlat diyor ki ben varis değilim. Ben babamın ortağıyım. Önce malın yarısını ortak olarak alırım. Geri kalan yarısına ise hissedar olarak girelim. Evet. Diğer kardeşler haklı olarak bunu kabul etmiyorlar. Çünkü böyle bir şey yok. Bir evlat babası için çalıştığında eğer bir akitleşme söz konusu değilse, bir şirketleşme söz konusu değilse, bütün kazanç babaya ait olacaktır. Çünkü babanın tezgahını devam ettirmektedir. Bu bağlamda sıkıntılar olabiliyor. İşte bunu öngörerek önceden bunun tedbirini büyüklere almak düşüyor. Sorumuza gelecek olursak sorumuzda diyor ki biz erkek, bir erkek, bir erkek dört kız, kız kardeşiz diyor babaları hali hayattayken bazı işlemlerde bulunmuş. İşte bir dairesi varmış, onu satmış. Onun parasını ise erkek olan kardeşine vermiş. E, Tabi hali hayatta bir insanın yapacağı tasarruf geçerli olur. Hı -hı. Her ne kadar diyaneten Allah katında bu babanın yapmış olduğu bu tasarrufta adil olmamasından dolayı günahkar olsa da bu geçerli olacaktır. ki Bununla alakalı da rivayet edilen bir hadis-i şerif ki biz burada onu defalarca zikretmiştik. Hz. Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselama gelen birinin, işte çocuklarından birine mal vermiş, bu konuda Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamı şahit tutmak isteyince, diğer evladına da bunu verdin mi? Sualine hayır cevabını alan Resulullah, inni la eşhedü ala cevrin, ben zulme şahitlik etmem buyurmuştur. Ki bu e, rivayetin akabinde e, Hanefi uleması bir babanın hale hayatında malı taksim ederken adil olmalı. Hatta kız ve erkek noktasında dahi eşit davranmalı. Yani kıza bir erkeği ki değil, kıza da bir erkeğe de bir şeklinde yapmasının gerekli olduğunu e, yine Hanefi kaynaklarında bulma imkanımız vardır. Ama buna rağmen yapmayıp da birine verecek olursa bu hukuk en geçerlidir. O yüzden ee, işte babalarının hali hayattayken daireyi satıp onun parasını erkek evladına vermesi tavsiye edilmeyecek bir işlem olmakla beraber hı hı. tabii belki kendince bir takım gerekçeleri olabilir o konulara pek girmek istemiyorum ee, ama normalde sırf erkek olduğu için bunu yapmışsa hı hı. hoş olmamakla beraber ama hukuken bu geçerlidir artık kız kardeşlerin miras hukukunun taksiminde onu da itibara almaları doğru bir şey değil. O hali hayatta verilmiş bir şeydir. O ahirette babanın kendisiyle Allah arasında kalan bir hukuktur. Bunu da hafife alıyoruz değil mi hocam? Baktığımız zaman baba, evladımız ya zulmetim ne olacak ki? erkek adıma verdim. Kıza vermedim. Oldu gittiye getiriyorlar. Çok hafif yapıyor, geliyor. Bunu hafife almak bu itikadi bir problemdir. Tabi burada muasır kaynaklara baktığımız zaman güzel ifadeler var deniyor ki evet baba belki böyle bir hata yapmıştır ve şu anda dar yerdedir. Kabir alemindedir. O evladın yani kendisine fazla verilen evladın babasının yapmış olduğu bu hatayı bertaraf etmesi. Yani babam böyle yaptı ama bu doğru değil diyerek kendiliğinden çıkartarak onu vermesi tavsiye edilir. Hatta bazı fıkıhçılar bunun vacip olduğunu dahi söylemişlerdir. Ki delil sadedinde biriniz münkeri gördüğü zaman, yanlışı gördüğü zaman eliyle düzelsin. imkanı yoksa, diliyle imkanı yoksa kalbiyle ki burada münkerin oluşumu kişinin kendindendir zaten. Ona verilerek bu münker oluşmuştur. Aslında verilme anında... Bunu engellemeli idi. Verilme anında babasına baba yaptığın doğru değildir. Kardeşlerimle beni ayırman e, fıkhen indi Allah'ta doğru bir işlem değildir diyerek bunu yaptırmaması ama yapılmış etmiş en azından şu an için bunun pişmanlığını göstermek suretiyle babasının yapmış olduğu bu zulmü def etmeye yönelik bir çalışmada bulunması. Ama bulunmuyorsa da yapacak bir şey yoktur. Çünkü hukuksal olarak verdiği mal evet o çocuğun olur onundur. Diğer kardeşlerinin ondan herhangi bir talepte bulunmaları doğru değil. Ancak daha sonradan diyor ki hastalık döneminde işte babamız dedi ki, şuralardan vazgeçin, ona mukabil buraya alın tarzında. Erkeklere diyor, erkek kardeşiniz diyor, çaylıkları verdim diyor. Siz diyor çaylıklardan vazgeçin, Siz de diyor daireleri vereyim diyor. İki tane de dairesi var. Şimdi bu verme kelimesinin de aslında üzerinde durmak gerekir. Hı -hı. Ee, Karadenizli olmamız hasebiyle, ki siz daha iyi o coğrafyayı benden Hı -hı. bilirsiniz. Çünkü bizimkiler çok eski olmuş oraları Hı -hı. terk edeli. E, vermekten kastettikleri hep hali hayatta baba kullanacak. Evet. Ben öldükten sonra burası senindir, Hı. sen kullanacaksın. Yoksa verip de tapusunu vermek, kullanımı vermek, intifasını külliyen vermek böyle Öyle bir şey. vermenin e, olduğunu müşahede etmedik şimdiye kadar. Dolayısıyla burada verdik dedikten sonra hala da onun tasarrufu kendisindeyse bu aslında bir vasiyet kabilindendir. Oysa Allah Resulü aleyhissalatu vesselam la vasiyet li varis, varise vasiyet geçerli değildir buyurmuştur. Dolayısıyla böyle bir vermenin herhangi bir kıymeti, harbiyesi olmayacaktır, bir geçerliliği olmayacaktır. Ama yok gerçekten vermişse ki bir evvelki meselede olduğu gibi daireye satmış, parasını almış, aldığı parayı evladının eline vermişse, o zaman onundur diyecek bir şeyimiz olmaz. Ama işte bu tarlayı verdim deyip de tarlanın kullanımı yine kendisindeyse ki bu şöyle de yapılabiliyor. O evladına diyor ki buranın çaylığını sen kes diyor. Kestiriyor. Bütün hepsini o diyor Ona yüzdelik olarak bir pay veriyor orada. Zaten işçi çalıştıracaktı. İşçiye vereceği ücreti evladına evet, veriyor abi. tarzında. Bu şekildeyse bile bu bir kullanım değildir. Hmm. Gerçekten her türlü tasarruf hakkını sana vermesi gerekir. Vermedikçe bu bir vasiyettir. Vasiyetin ise hiçbir geçerliliği yok. Verdiği anda evlat isterse babasına. Parasını verebilir. Verir, vermez. Sanır, o sanır, kendi sanır. bileceği bir şeydir. Ama böyle bir icbar noktası varsa bu vermek değildir. Ee, zaten tapu da vermemiştir. Ee, kullanım da kendisindedir. Hani tapulu olmayan arazilerde belki tapu verme imkanı yok. O zaman kullanımını vermelidir. Ama kullanımı da vermiyorsa bu bir vasiyettir. Bu aslında baba şunu demeye çalışıyor diyor ki ben öldüğüm zaman işte kızlarım evlatlarım e, sana şurayı veriyorum abinize veya erkek kardeşinize şurayı veriyorum sen buraya girme onlar da buraya girmesin diye ölümünden sonra malını kendince taksim etmiştir ki bu dediğimiz gibi mirasçılar olması hasebiyle babanın bu tasarrufları bu konuşmaların hiçbir hükmü yok hatta evlatlar onu o anda kabul etseler bile ya tamam baba böyle olsun deseler bile bu kabulün de bir bağlayıcılığı yoktur. Çünkü malın miras olarak intikali ölümden sonradır. Ölüm öncesinde sana ait olmayan bir malda tasarruf yapmış olursun. Bu bağlamda herhangi bir geçerlik söz konusu olmayacak. O yüzden e, buradaki misalimizde, diyor ki işte ben çaylı veya bahçeyi erkek kardeşinize verdim evleri de size verdim Ama diyor. O da diyor anneniz vefat ettikten sonra diyor o da, o da diyor. zaten açık ve net bir şekilde daireyi de kardeşlere yani kız kardeşlere vermediğini Hı. gösteriyor vasiyettir Şimdi soru devamında ise diyor ki babamız vefat etti. Belli bir zaman sonra annemiz vefat etti. Hı -hı. Yani arsayı, arsayı şey, daireleri alacağız. Ama e, bu dönem zarfında kardeşlerimizden bir tanesi ise dedi ki abim işte babamın vefat döneminden annemin vefat dönemine kadar bu bahçeyi kullandı. Oradan işte ürün aldı, Hı -hı. para kazandı. Ama biz o zamana kadar dairelerden kira alamadık. O zaman geriye dönük biz de bu parayı alalım almayalım evet. şeklinde bir soru. Aslında kardeşimizin sual etmiş olduğu nokta bu taraftır. Ama tabii biz meseleyi en baştan beri aldığımızda zaten o tarlanın mülkiyeti çocuğa geçmemiş, geçmemiş. o dükkanların veya evin mülkiyeti de kızlara geçmemiştir. Bunların tamamı mirastır. Miras olduğundan dolayı tarlada da kızların hakkı var, evde de kız erkekler, erkeğin hakkı olacaktır. Hı hı. Ancak baba vefat ettiği halde, tarlada kızların hakkı olduğu halde çocuk erkek evlat yani kardeş erkek kardeş oradan bir menfaat elde ediyor. Ve kardeşler buna ses çıkarıyor mu çıkarmıyor mu burası önemlidir. Çünkü eğer ses çıkarmıyorsa o zaman bu bir nevi hibe kabilinden olacaktır. Yani ikimizin ortak olduğumuz bir yerde siz ürünü alıyorsunuz ama ben almanıza müsaade ediyorum. E sükutu fi maradil hace beyan kuralınca yani ihtiyacın olduğu bir yerde kişinin sükut etmesi, kabul etmesi anlamında olacaktır. O zaman ben bunu size hibe etmişim gibidir o andaki hakkımı. Geriye dönük bu hibemi geri talep ediyorum deme hakkına da sahip olmayacağım. Ama yok, ben dedim, defalarca söylediğim halde işte e, ağabeyim veya kız kardeşi, erkek kardeşim bunu kabul etmedi, beni dinlemedi. Ama şimdi elimizde bir yaptırımız var, bunu kullanalım mı tarzındaysa o zaman o dediğiniz halde, istediğiniz halde karşı taraf bunu size vermiyorsa gasp eden konumundadır, gasıptır. Elbette geriye dönük ne kadar zaman oradan istifade etmiş, ne kadar bir para kazanmışsa Kazanmışlarken yani ürün almışsa Hı -hı. o ürünlerin Olur. elbette size düşen bölümünü vermek zorundadır. Hatta şunu da söyleyebiliriz. O ürünü paraya çevirdiği zaman Hı -hı. onun para olarak o dönemdeki paranın değer kaybını dahi tazmin ettirebilirler. Hı -hı. Eğer razı olmadıklarını saraten tansız etmişlerse. Hı -hı. Ama razılarsa, bir şey dememişlerse daha sonradan ya biz vazgeçtik istiyoruz deme hakkına sahip değil. Çünkü hibeden rucunun caiz olmadığı yerlerden bir tanesi karabettir. Akrabalık bağdır. Dolayısıyla o geriye dönük, o çaylıktan elde etmiş olduğu geliri kız kardeşlerin talep etme hakkı olmayacak. Eğer razı olmamış, yani olmadıklarını dillendirmemişlerse. Yani buradan dinlendirmemiş olayında şey var ya hocam, susmak diyoruz ya sustuğunuz anda e, o kardeşe hibetmiş oluyorsun evet. yani razı olmuş oluyorsunuz ama bu susma e, birilerini kırmamak incitmemek için mi? susma bunlar da etkiler mi durumu? Elbette yani etkiler. Elbette bunlar da önemlidir. Ee, önemli bir faktördür. Yani bir mahalle baskısının olması vesaire evet. gibi. Yani örf ama adet diyorlar ya hocam. Bir veya büyüklerin işte şöyle bir şey. Ki... Yani e, sustu ama almasına razı olmadığına dair bir delalette, bir şeyde de bulunmadıysa, e, yine biz hani, zoraki dahi olsa bir e, kabuldür netice itibariyle. Hı. O yüzden diyecek bir şeyimiz olmaz. Ama e, ben işte annem hastadır, yaşlıdır onu üzmek istemediğim için söylemedim ama arka planda ben kardeşime söyledim buna hakkın yoktur bu şekilde ise orada bir şey dememesi bir önemli ifade etmez. Çünkü sarahatin karşılığında yani tasrihin karşılığında delalete itibar yoktur kuralınca orada tasvihe itibar etmemiz gerekir. Ama diğer taraftan e, hani daire anne vefat etti artık bu kızlarla verilecek? Hı. Hayır. Orada da o erkeğin hakkı vardır. Çünkü Yine dedik ya olacak. orası da mirastır, burası da mirastır. E, dolayısıyla tarladan da kızlar mirastan payını alacak. E, mevcut olan dairelerden de erkek mirastan payını alacaktır. İkiye birli bir şekilde taksim edecekler. Önceden o satıp da parasını verdiği ise bunun bir geçerliliği olmayacak. O onundur. Hı. Tabii o dönemde e, bir hastalığı yok ise yani marazul mevt dediğimiz hmm. ölüm hastalığına yakalanmamışsa ki aradan soruda herhalde 10, bir 10 yıl gibi bir evet. zaman geçti dediğine göre değildi. Hmm. Uzun bir zaman geçmiş çünkü. O tasarrufunu biz irdelemememiz gerekir. O geçmiştir bitmiştir artık. Bu saatten sonra herkes şu anda mevcut olan mal üzerinde bir taksime gitmeleri gerekecektir. Bunu söyleriz. O geriye dönük meselesini alıp almamada sükut etmiş etmemiş. Buna göre meseleyi kendileri artık irdelesinler deriz. Evet. Bir de hocam bu mal bölümün de şey yapılabiliyor mu? Yani şurayı alabilir kızlar, buraya erkekler alabilirler. Böyle bir şey söylemekleri var mı? E, müşterek olan bir malın taksimi e, netice itibariyle beydir, bir satıştır. Hı hı. Ki özellikle bu mal kıyami bir malsa. E, bir tefrik vardır, ayırmak vardır, bir temlik vardır. Kıyami mallardaki taksim aslında temliktir. Temlik tarafı ağırdır. Şöyle örneklendirelim. İkimize ait bir tarlamız var, bir arsamız var. İşte o arsayı böldük. Dedi ki burası senin olsun, burası benim olsun ve ben bunu kabul ettim. Siz de kabul ettiniz. Aslında bu şu demektir. İşte sağ taraftaki parselde bana ait olan yüzde 50 hisseyi, sol taraftaki parselde sana ait olan yüzde 50 hisseyle takas ettik anlamındadır. Yani bir alışveriştir. Alışverişteki esas prens ise rızalaşmadır. Yani kişiler bunu kabullenmelidir. Dolayısıyla karşı tarafın yani ben büyüyüm veya ben erkeğim gibi bir takım gerekçeleri ileri sünerek ben istediğin gibi taksim ederim. Burası bana, burası sana deme hakkına sahip değil. Karşı tarafı bu noktada ikna etmelidir. İkna olmuyorsa orada da hissesi vardır. Eğer burayı bölüşemiyorsak o zaman üçüncü bir şahsa satılır. Alınacak olan ücret aralarında hisselerine göre pay edilmelidir. Yani herhangi bir tarafın karşı tarafı icbar etme yetkisi yoktur dediğimiz gibi netice itibariyle bu bir satıştır. Ama müşterek olan bir mal misafir mal olsaydı, yani örneğin ikimize ait burada bir ton fındık var. Ha, bir ton fındığın 500 sana ait, 500 kilosu bana ait. Burada ben 500 kiloyu alırken senin iraden e, muhtaç değilim. Evet. Çünkü burada temlikten daha ziyade ifras malı bölmek vardır ki e, bu taraf ağırlıklıdır. Burada ise rızalaşma şartı yoktur. Çünkü bu bir zarar da vermeyecektir karşı tarafa. Ama kıyemi bir malda ise bölmek bir satış olacağından dolayı bu karşı taraflı rızalaşmaya dayanacaktır. Tek taraflı olarak ben istediğim kişi istediğimi vereyim de hakkına e, kişi sahip değil. Hı hı. Karşı tarafı razı etmelidir. Eğer razı olmuyorsa dediğimiz gibi üçüncü bir şahsa satılır. Üçüncü şahstan alınacak olan satın bedeli aralarında hisselerine göre taksim edilir. Evet. Bunu özellikle sordum ki hocam e, biraz önce hani sorunun başına da söyleyeyim. Karadeniz bölgesinde özellikle yaygın olan bir örf adet var. Erkek baba evinde işte hak sahibidir. Hani mallar bölündükten sonra ama kızlara ne yaparlar? İşte hakkı ne kadarsa o kadar miktarda para verirler. İşte çaylıksa çayın işte değerine kadarsa o kadar para verirler. Erkek oraya alır. Yani kız o yerde hakka bir herhangi bir hakka sahip değildir diye bir örf adet var. Onun için özellikle bunu belirtmek evet. istedim. Tabii kız buna razı gelirse, gönül hoşnutu hmm. razı gelirse problem değil. Ama razı gelmeyecek olursa ben böyle yaptım, böyledir deme hakkına sahip değil. Evet. Bunu daha önceki programlarda da dillendirmiştik. Ee, Karadeniz'de bu örfün yani böyle bir mantığın hakim olmasından dolayı e, bizim Hüsamettin Vanlı olacımız. Allah selamet hmm. versin kendisinin yaptığı bir uygulamadan bahsetmişti bize ki örnek olsun diye bunu birçok yerde de dinlendirmişimdir dedi ki oftaki kendisi Efendi Hazretlerimizin hmm. köyünden Tavşanlı köyünden evet. dedi babamız vefat edince dedi ben kardeşlerimi topladım dedi kız kardeşlerimi dedi dedim ki, mirası pay edeceğiz herkesin tarlası işte evi neyse belli olsun i̇şte kız kardeşler dedi ki abi biz bir şey istemiyoruz bizi hacca gönder klasik bir tabir hmm. yok. Sen al, sat, istersen parasıyla nereye gidiyorsan aynen git." Aynen. dedim. Hatta şunu bile şart koştum diyor başlangıçta, belki fıkhen böyle bir şart koşma hakkı olmamakla beraber orada o örfü yani o algıyı kırabilebilmek adına dedim ki enişteler gelecek çay toplayacak. Hmm. Yani köye bizatihi gelecekler, kendi tarlalarında çaylarını kesecekler ki insanlar görsün. Yani bunda bunlar hak sahibidir diye. Allah razı olsun kendinden güzel bir uygulama. Evet. Aslında olması gereken bir uygulama ama olmayan bir yerde olması gerekeni yapmak erdemlilik oluyor. Evet. Hani dürüstlük erdemlilik olarak günümüzde algılanıyor oysa dürüstlük olması gereken bir şey ama insanların dürüst olmadığı bir ortamda dürüstlük nasıl ki erdemlilik olarak kabul ediyorsa evet. bu sistemde bu şekilde kabul edilmiştir dolayısıyla yani bunu aslında yıkmak gerekir ee, gücü olan imkanı olan kimseler özellikle bunu yapmaları yani bu algının dağıtılması e, kıza değil öyle hani razı geldik al değil gel burada topla et senin olsun ne yaparsan yap. ister bir başkasına sat ister bana sat ha, şu olabilir ama o ki satacaksın e, burası baba yurdudur ben de ha, buradayım ha. o zaman bunu ben alacağım ki zaten e, ortak olmaları hasebiyle şufa hakkı da vardır hmm. yani hukuksal olarak da satacağı zaman onun öncelik hakkı da olacaktır zaten. Evet. Ama bunun haricinde zoraki elinden alma hakkı kesinlikle, kesinlikle olmaz. Evet. Bunu bir kamu spotu yapmak lazım hocam. Özellikle Karadeniz'de e, televizyon programlarına vermek lazım veya billboardları asmak lazım ki. Çünkü bunu her programımız aslında bu tip sorular geliyor bize. Karadeniz evet. yöresinden. Bunu defaatle ne kadar çok anlatsak anlatalım. Bunu yıkmak biraz zor olacak ama Maalesef. inşallah yani bu bölgelerde sözü geçen insanların işte Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızın yapmış olduğu gibi bir uygulama başlatarak oradaki insanlara da örnek olursalar inşallah yakın zamanda i̇nşallah. E, bu da çözülmüş olur. İnşallah. Bir diğer sorumuz hocam, e, iki hanımla evlenmek bugünün şartlarına göre haram mıdır diye sormuşlar hocam. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azimüşşan e, bir erkeğin e, dört hanımla evlenebilmesini meşru kılmıştır bu Kur'an ayetiyle sabittir. Dolayısıyla bu hangi zaman, hangi mekan olursa olsun bu birden fazla evliliğe haramdır ifadesini kullanmak asla doğru değil. Allah'ın helal kıldığını haram yapmaya kimsenin yetkisi yoktur. Ancak bunun uygun olup olmadığını, yani diğer bir ifadeyle caiz olup olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü çok evlilikte aranan belli başlı şartlar vardır. Bu şartların en başında gelen de adalettir. Yani hanımları arasında erkeğin adil olması gerekir. Bu adaleti sağlayamaması durumunda bu kişinin evlenmesi caiz olmayacaktır. Çünkü adaletsizlik yapmak zulmetmek olacak ki zulüm de günahtır, haramdır. Bir insanın elbette harama düşmemesi gerekecektir. Ve günümüz şartlarında kişinin ikinci evliliği genel olarak birinci hanımın bilgisi dışında oluyor bilgisi dışında yapılan bu evlilikte ise iki problemden biri ya yalan söyleyeceksin veya adaletsizlik yapacaksın hmm. yani yalan söyleyeceksin işte e, hanımının yani ikinci eşinin Nöbetindeyken işte işim var, arkadaşımdayım, şuradayım, buradayım. Yurt Hayatı boyunca arası. devamlı yalan evet. içinde olacak. Veyahut da sen ikinci hanımsın, birinci hanım hanımı ben gecelemeleri <gülüyor> orada yapacağım. Sana işte gündüz vakitleri gelip gideceğim şeklinde olacak. <gülüyor> o da zulme seybet verecek. Efendim razı geliyor. Evlilik haklında buna razı gelse bile bunu iptal etme yetkisine de sahiptir. Ki ileriye dönük zaten ben hakkımı istiyorum dediği zaman da bir takım sıkıntıların olduğunu da duymaktayız. Evet. O yüzden adaleti temin etmenin günümüz şartlarında mümkün olmamasından dolayı elbette Müslümana yakışan iktifa etmesidir. Bir evlilikte iktifa etmesidir. Helal yoldan tabii ki bu şekilde bir birlikteliğe devam etmesi. Ama olur ya hanımın da razı eder. Yani adaleti de temin edecektir. Yalan söylemesine de ihtiyaç olmayacaktır. Bu şekilde bir e, yuva kurabiliyorsa da e, bunda e, dinen herhangi bir manide söz konusu değildir. Yeter ki adaleti temin etsin. Her yönüyle adaleti hı hı. temin etsin. E, bu konuda işte kumaların birbirlerine olan hakları, e, kocalarına olan hakları, kocanın onlar üzerindeki hakları nelerdir? E, İlmal kaynaklarında bu gibi bilgiler yazılıdır. Bunlara eğer riayet güvene güveniyorsa bir kimse bu noktada herhangi bir mani söz konusu değildir. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Kredi kartını kiraya başkasına vermişler ve her ay bu kartın sahibine para ödeniyormuş. Bu faize giriyor mu? Kesinlikle bu caiz değildir ki kredi kartı kullanımında zaten bir takım problemlerin olduğunu daha önceki programlarda dillendirmiştik. Ancak ihtiyaca mekni olarak bazı şartlarla bunun caiz olduğunu söylemiştik. Buna mukabil bir de kişinin artı bir ücret alması ki kirayı alan kimsenin onunla kredi çekme durumu da söz konusudur. Yani He. para çekme de söz konusudur. ve Veleki olmasa bile yine neticede sizin almış olduğunuz bedelin bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu kesinlikle caiz olmayan bir işlemdir. Derhal bundan vazgeçilmelidir. Evet. Bir başka sorumuza da e, Hocam ben 3 sene önce annemden altın borç almıştım. O zamanın parasıyla 2150 TL tutuyor. Şimdi ise altın yükseldiği için daha fazla tutuyor. Benim de durumum çok iyi olmadığı için Annem onu o günün parasıyla nakit verebilirsin dedi. Altın alınan borç nakit olarak ödenebilir mi? Nasıl yapmamız uygun olur? Eğer alacaklı olan kimse razı gelirse ve siz o anda onu günümüzdeki para birimine çevirerek farklı bir para biriminden ama altın olarak değil. Hı hı. Yani örneğin o 100 gram altın vermişti. 100 gram altın o zaman için işte şu rakamı yapıyordu şu anda bu rakamı yapıyor. Ama ben işte sana TL olarak 50 lira versem işte 100 lira versem kabul eder misin? Karşı tarafta onu o anda kabul ediyorum deyip de siz de çıkartıp verirseniz hı hı. arada alacak verecek kalmazsa bu dediğimiz yani alacağı alacaklıya satmak olur ki bunda bir problem olmayacaktır. Ama bunu farklı bir para birimine çevirip, e, tamam ben bunu borcum budur, ileride bunu ödeyeceğim dersek bu nesa olacaktır, vade olacağı için bu caiz olmaz. Ki sualde de anlaşılacağı üzere alacaklı olan anne zaten razı. Hı hı. Yani hakkının düşmesine ra zaten razıdır. Burada evlat hassas olduğundan dolayı bunu sual etme ihtiyacı duymuştur. Burada kardeşimize tavsiyemiz o demiş olduğu kur farkı neyse onu hesap etsin. Ne kadar bir TL'ye tekabül etsin. Hı hı. O parayı cebinde hazır ettiğinde... Yani konuştuğunda hemen <gülüyor> derhal çıkartabilecek bir duruma geldiğinde gelsin annesine. Anne desin benim sana şu kadar gram altın borcum var. Ona mukabil şu kadar TL versem kabul eder misin? O da kabul ederim deyip de o anda alacak olurlarsa herhangi bir sıkıntı atıyor. mahsur lazım gelmez. ve ki o TL'nin kuru e, geçmiş zamana göre hesap edilmiş veya şu zamana göre hesap edilmiş. Bunda herhangi bir sıkıntı lazım gelmedi. Hocam şöyle altın borcu alıyorsunuz ya mesela farklı bir şehirden birisinden altın borcu aldınız bunu yanınıza getirdiniz, kullandınız bir şekilde. Sonradan ödemek istiyorsunuz ama karşı tarafa gönderirken altın olarak gönderemiyorsunuz. Banka yoluyla, hesap yoluyla altın olarak yollayamıyorsunuz. Bunu karşı tarafa işte altın para miktarı ne kadar diyorsun O kadar gönderseniz, hesaptan gönderseniz de şöyle olabilir. Ee, şöyle olabilir. E, diyelim ki benim size işte şu kadar gram altın borcum var. TL olarak da bu kadar yapıyor. Hı -hı. Ben senin hesabına o kadar TL yatırdıktan sonra <Gülüyor> ee, sana olan borcuma mukabil o e şu anda senin bana borcu evet. otel olarak bunu kabul eder misin desem sen de kabul edecek olursan o anda iki zimmetteki borç takas yoluyla yani karşılıklı vuruşma yoluyla düşecektir Hı. ki bunda bir sıkıntı olmayacaktır. Tamam. Yani illa ki o kişinin o TL'yi alıp da bir dövizciye gidip onu altına çevirmesi altın olarak tamam ben alacağım şimdi aldım demesine gerek yok ama bunu talep ediyorsa da hakkı vardır. Tamam. Yani ben onu istemem. Ben altını mı istiyorum diyorsa da o zaman bir zahmet sana vekalet veriyorum. E, hesabına gönderdiğim parayla benim namımı altına al. Tamam. Aldıktan sonra o altını sana borcuma karşılık veriyorum da diyebilir. Tamam. Ama alacaklı olan kimse hesabına parayı gönderdikten sonra ki bu önemlidir. Öncesinde Hı -hı. yapılan konuşma e, geçerli olmayabilir. Hesaba gönderecek. Parayı Gönderdi. çekmesi veya çekmemesi önemli mi Gönderdikten hocam? Gönderdikten sonra. Çünkü yok çekmesine gerek yok. Çünkü onun e, hesabına yani onun zimmetine geçmiştir. E, et duyunutukzabi emsaliha kuralı da zaten bunu ifade eder. Yani borçlar misilleriyle ödenir. Hı -hı. Bunun anlamı şudur. Benim sana borcum var ama şimdi senin de bana borcun var. Çünkü ben senin hesabına para yatırdım. Benim borcumla senin borcun eğer aynı cins, aynı miktarsa kendiliğinden zaten düşecekler. Ama bunlar farklı cins, farklı miktarlarda ise ikimizin iradesiyle bu düşecektir. Dolayısıyla ben diyorum ki senden alacağıma mukabil bu borcumu siler misin? Sen de kabul ediyorsan o anda alacak verecek kalmamış Kalın. olacaktır. Bir yani. sıkıntı o kalmaz. Çin hocam bir diğer sorumuz da intihar etmiş kişilerle alakalı bu çokça geliyor aslında ama Ruhuna Kur'an-ı Kerim' okuyabilir miyiz? Bunun hükmü nedir? Cenaze namazı kılabilir miyiz? Bu devamlı intihar eden kişilerle evet. alakalı çokça sorular var. Tabii Genel Rabbim, bir cevap verecek olursak. E, bu hale düşmekten muhafaza etsin. E, çünkü bir insanın hakikaten hayatına e, kastetmesi, kendi hayatına kastetmesi çok büyük bir çıkmaza girdiğinin göstergesidir ki e, bu hale düşmek hakikaten zor bir durumdur. Rabbim muhafaza etsin. Çünkü duyuyoruz. Yani dindar kesimde namazına niyazında olduğu halde hiç umulmadığı halde bir bakıyorsun ki intihar etmiş, işte kendini vurmuş e, mektup bırakmış vs. E, bir bunalıma giriyor bir konuya. Elbette bu büyük bir günahtır. Ama daha önceki derslerimizde de işlediğimiz işte gibi ehli sünnete göre amel imandan bir cüz değildir. Ne demek amel imandan bir cüz değildir? E, i̇man tek bir şey inanılması gerekli olan şeylere inanmaktır. Evet. Amel ise bunları icraata dökmek. Yani ameli meseleler. Helali yerine getirmek veya da haramdan kaçmak diyelim Hı -hı. daha güzel bir ifade. Farzları yerine getirmek. Ama bir insan farzı yerine getirmiyorsa yani ameli noktada haramı irtikab ediyorsa bunu helal itikad etmedikçe, bunun helal olduğunu kabul etmedikçe bu insan mümindir amel imandan bir cüz değildir derken bunu, bu kastedilmektedir. Dolayısıyla intihar etmek her ne kadar çok büyük bir günah olsa da bir insan bunu helal itikad ederek yapmamışsa ki buna dair bir bilgimiz de yoktur. Çünkü bunu soramayacağız artık bu kişiye. Zahiri hale göre hüküm veririz. Bu adam Müslümandı. İslam üzere yaşıyor idi ama böyle bir günah işledi ve bu günahda helal ettiğine dair elimizde bir bilgi de yoktur. Dolayısıyla biz bu kişi hakkında mümin ifadesini kullanmak zorundayız. E o bu kişi müminse elbette yaptığı bu günahın neticesinde ahirette sorumlu olacaktır. Rabbim dilerse bundan dolayı onu azap edecek, dilerse affedecektir ki affetmesini Rabbimizden niyaz evet. ederiz. O Allah'ın bileceği bir iştir ama netice itibarıyla bu mümindir. Müslümanlara yapılması gereken muamele işte kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması, işte arkasından Kur'an-ı Kerim ile ayır duada bulunması bu gibi şeylere mani bir durum yoktur. Bunlar yapılabilir. Hatta bizim kaynaklarımızda, Hanefi kaynaklarında genel olarak şu şekilde teviller geçer. İşte intihar eden o anda akli melekesini yitirmiştir ki böyle bir işle karşı, e, kalkışmıştır. O da mükellefiyetliliğini ortadan kaldırır. Dolayısıyla bir mesuliyeti yoktur şeklinde e, bazı e, düşünceler oluşabiliyor. Ama dediğimiz gibi yani buna da gitmeye de gerek yok. Çünkü belki e, akli melekeleri yerinde olmasa da bunu helal itikad etmedikçe bir adam her türlü büyük günah işleyebilir. Yani işleyebilir derken böyle bir ruhsatı var onu kastetmiyorum. Hı -hı. İşlemesi imana zarar vermez eğer onu helal ittifak etmedikçe. Hatta şunu söylerim bir insan hiçbir günah işlemese de ancak bir haramı helal kabul edecek olursa bu insan kafirdir. İman dairesinden çıkar diğer taraftan bir adam helali helal haramı haram bildiği halde işlemediği hiçbir haram kalmasa bu adam da iman dairesinden çıkmayacaktır. Evet. Yani önemli olan itikadi olarak onu muhafaza etmesidir. Ama tabi bu bizi rahavete düşürmesin. Yani o ki önemli olan itikattır. Amelin hiçbir önemi yoktur şeklinde bir algıyla ben her türlü günah işleyelim demek de doğru değil. Çünkü insan nasıl yaşarsa öyle ölecektir. Nasıl ölüyorsa da o şekilde dirilecektir. Bir insan günah içinde bir ömür tüketecek olursa son nefesinde imanını muhafaza etmesi elbette sıkıntı olacaktır. O yüzden imanlarımızı muhafaza edebilmek, onları kuvvetlendirebilmek için amellerle bunu desteklememiz gerekecektir. Dünya hayatında yapacağımız en ufak bir işlem ki Allah muhafaza Mevla Teala Hazretlerini güjendirici bir eylem olur ki son nefeste bunun faturası ağır olabilir. O yüzden bu bizi rahmete düşürmesin ama bununla beraber şunu da bilmek biz gerekir: bir insan ne kadar günah işlerse işlesin işlediği günah helal itikad etmeyecekçe bu insan mümindir. Evet. İmam Rabbani Kutsiyye Sırhun'un e, mektubat isimli eserinde e, bu konuyla alakalı e, bir misal bir örneği var. E, diyor ki bir insandan bahsediyor tabii hayali olarak varsayım olarak. Affedersiniz işte anasıyla zina etse, babasını öldürse, onun kafatasıyla şarap ise Yani işlenebilecek her ben türlü de. pis günahı, kötülüğü işlese. Ama bütün bunlara rağmen bunları helal itikad etmese, bunların günah olduğunu bilerek yaparsa bu insana biz kafirdir diyemeyiz. Tabii çok büyük bir cinayet istemiştir. Yani bu hmm. hafife alma anlamında değil. Ki hafife almak bile küfürdür aslında. Onu da e, parantez içinde ifade etmek gerekir. Ama bununla beraber itikadı buna yönünde haram olduğuna dair ise yani bu işlemleri helal kabul etmiyorsa biz bu insana kafirdir ifadesini kullanamayız. Ki intihar etmek e, bu bahsettiğimiz günahların yanında daha e, hafif kalan bir günahtır. Dolayısıyla tevil de vardır hakkında. Biraz önce bahsettiğimiz gibi akni melekelerini yitirmiş olma ihtimali. Dolayısıyla bunun arkasında hayır hasanatta bulunabilir, Kur'an-ı Kerim okunabilir, cenaze namazı kılınabilir. Ki bunlar yapılması da gerekir. Çünkü daha da muhtaç olma ihtimali vardır günah işlemiş olduğundan dolayı. Çünkü mü'min ona vereceğiz. Anne babalar da eğer çocuklara böyle bir şey yapmışsa intihar gelişiminde çok üzülüyorlardı çünkü. Yani arkasından bir dua bile okuyamıyoruz. Yok hani, e, Yani direkt cehennemliktir diye bir düşünce hakimdi insanlarda. Evet. Veya anne babası yakından birisi ona işte Kur'an okuyamayacağız gibi. E, bu anlamda aslında güzel bir cevap olmuş evet. oldu. E, hatta geçen regaip gecesinde Mustafa Özçim Şimşekler Hocamızın sohbetinde şey demişti. Haccacı zalim vefat ederken hasta yatağında... E, diyorlarmış ki diyor işte Hacı Aciz zalimi Allah affetmez diye konuşuyorlarmış Allah'ım diyor sen affet diye Hacı Aciz zalim bile ölüm yatağında aff diliyor, tövbe diliyor. Bu evet. anlamda da bizler de aynı şekilde hayatımız boyunca tövbeye ve yine geçmişlerimizin ruhlarına okuyarak onların da en azından bu azaplarını dindirme yardımcı olabiliriz. Yeter ki mümin olarak öldüğünü bilelim. Evet, imanlı yani bir aslında şekilde. Aslında şöyle kafir olarak öldüğünü bilmiyorsak asıl olan mümin olarak öldüğüne kanaat evet. getirmemiz. Bu şeyle alakalı da hocam. Hani bir kişi içki içerek de sarhoş bir şekilde hani imanlı bir şekilde öldüyse de onun alakalı Aynı bir şeyin gibi... içinde geçerdir. Evet. Yani amel imandan bir cüz değildir derken hep bunları kapsıyor. Hepsi kapsıyor. Ee, bir kaç gün önce e, yurt dışındaydım bu e, Tataristan tarafında. Oradaki hoca efendilerle e, bir seminerimiz, bir toplantımız Hı. oldu. E, orada kanaat önderleri ile e, halkın içinde tabii Ruslarla beraber yaşadıkları için e, halkın orada maalesef dinden kopma yani Müslümanım diyor ama İslam'ın ne olduğunu bilmeyecek derecede. Ee, sorulardan bir tanesi aslında buna yönelikti. Ya bir Bazı cenazeler geliyor diyor yanımıza. Bakıyorsun hanımı Hristiyan diyor Rus. Ee, çocuklarına bakıyorsun. Bazısı gayrimüslim bazıları Müslüman. Ama adamda e, gayrimüslimliğe dair bir alamet yok. Kiliseye gitmemiş. Üzerinde bununla alakalı bir şey, şey. taşımamış. Ama İslam'a dair de bir alamet yok. Hmm. Ee, ama vasiyet etmiş beni Müslüman mezarına gömün. Yani biz buna ne yapacağız? şeklinde sorularla karşılaştık orada. Orada da aslında biraz önce konuştuğumuzu ifade ettik. Evet bu adam mümin mi, kafir mi olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ama bu hangi milletten? İşte Tatar milleti. Tatar milleti normalde hangi bir millet? Müslümanlığı kabul eden millet mi? Evet. Peki bunun Müslümanlığı ret ettiğine dair bir bilginiz var mı? Yok. Hiç buna dair bir şahidimiz yok sadece işte hanımının gayrimüslim olması ki e, Müslüman bir erkeğin hanımının gayrimüslim olması e, ki olabilir ehli kitap olması durumunda. Hmm. Ki ne kadar bazı tartışmalar olsa da bu konuda en azından e, bu nikah sahih bir nikah olmasa bile yani zina adayı olsa buna helal itikad etmedikçe yine kafir olmayacaktır. O yüzden e, biz zahiri hale göre hareket ederek bunun cenazesini kılacağız. Müslüman kabristanına def edeceğiz. Ama vakada bu zaten mümin değilse bizim ona Müslüman muamelesi yapmamız onu Müslüman etmeyecektir. Biz sadece kendi vazifelerimizi yerine getirmekle mükellefiz. O yüzden zahiri hale göre bir insanın küfre düşünü yakinen bilmedikçe, buna dair bir bilgimiz olmadıkça zahiri hal onun Müslüman olması kanaatinde olacak. O doğrultuda Müslümana ne yapılması gerekiyorsa onları yaparız. Evet hocam. Bu soruyla programımızdan nihayetini erdirmiş olduk hocam. Son olarak dua bağımında neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batıl bilip sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Ee, sohbetimizin başında da ifade ettiğimiz üzere ki 3 aylarda recep Şerif ayına girdik. Ee, Rab'bim e, bu ayları güzel bir şekilde geçirebilmeyi, ki Ramazan-ı Şerif ayını işte hakla beklemeyi İnşallah. ve onu da bir hakkıyla ihya edebilmeyi Rabb'im cümlemize nasip etsin. Hı. Rabb'im e, bu ayları Receb-i Şerif ve Şaban-ı Şerif aylarını bizlere mübarek etsin ve Ramazan-ı Şerif ayını da bizlere ulaştırsın diyelim. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programımızın sonundayız. Sizlerde sorularınızı ilmihaletlaligültv.com.tr ve laligültv.com.tr üzerinden gö gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihal.com.tr sitemizden de daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmekte hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.